Ağzı belli Allah'ımdan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ve atba'ihi cema'in. Allah'a hamd. Onun Rasulüne salat ve selam. Siz şerefli ve izzetli müminlere de selam olsun.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 Dokuz tane de damadı olur. O damatlarına şöyle bir bakın. Kimler yok ki o eve damat olan? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o eve iki kez damat olmuş. Meymune validemiz o evden. Zeynep binti Huzeyme o evden. Halid'in anası. Lübabetül Sığra o evden. İbni Abbas'ın anası. Fadıl İbni Abbas'ın annesi, yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Abbas'ın hanımı Lübâbetül Kübra o evden. Hazreti Hamza'nın hanımı Selma bint Ümeyiz o evden. Daha sayayım mı size? Böyle bir evin kızı Esma bint Ümeyiz, Ebu Talip de o kızlardan bir tanesini oğlu Cafer'e almış.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 Elhamdülillah Cafer zaten elmastı özünde, elmas olarak girdi, daha da elmaslaşarak çıktı. Altı yıl boyunca Darül Erkam'da, aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizlerinin dibinde, talim ve terbiye adına neler öğrendi, neler gördü. Altıncı yıl artık iman, imanın mesajları Mekke'nin sokaklarına dar geliyor ve İşkenceler, sıkıntılar, çantajlar çoğalınca bir yıl önce Hazreti Osman'ın rehberliğinde on küsür kişi Habeşistan'a gidip geri gelmiş. Altıncı yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 83 kadın, 83 erkek, 18 kadın, 101 kişiyi Cafer'in rehberliğinde Habeşistan'a gönderecek.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 Cennetin sokaklarında, cennetin yamaçlarında o kanatlarıyla uçmaktadır. Artık o Cafer-i Tayyar, artık o Zül Cenaheyn, iki kanatlı. Onu artık tarih öyle yazacak, öyle anlatacak, babanın adı unutulacak. Cennette kazandığı makamla Cafer-i Tayyar, cafer bin Nebi Talip,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 namaza doğru giderken kılıçla doğradığı zaman İbni Mülcem yakalanınca kısası uygulayan isim de Abdullah İbn Cafer olacaktır Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Medine'ye gelecek ve kalacak hicretin 61. yılında Kerbela'ya doğru yürürken Hazreti Hüseyin İbn Abbas çıkacak karşısına gitme Hüseyin diyecek Kufe ihanet şehridir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 Fajiyalar yaşasan bile kadere rıza gösterebilesin. Beşer zulüm eder ama kader adalet eder diye bilesin. Söz benden tutması da sizden inşallah. Allah beni de sizi de sözlerinizin sözlerimizin altında ezmesin. Cömertliği, muhabbeti, şahadeti, izzeti, teslimiyeti Hayatınızın ve hayatımızın esası kılsın Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu